Hazreti Osman Radıyallahu Anh'ın Hayatı Hazreti Osman Radıyallahu an, Hicaz bölgesinin en büyük kabilesi olan Kureyş'e mensubtu. O sıralarda Haşimoğulları ile Ümeyye oğulları Kureyş kabilesinin en büyük ve en güçlü aileleri olarak biliniyordu. Hz. Osman, Ümeyye oğullarından Affan bin Ebil As'ın oğluydu. Nesebi, Hz. Osman bin Affan bin Ebil As bin Ümeyye bin AbdiŞems bin Abdimenaf bin Kusay olarak kaydedilmektedir. Annesinin adı Erva binti Kureyz bin Rabia'dır. Anneannesi, Hz. Peygamber'in halası El-Beyda binti Abdülmuttalip'tir. Hz. Osman, takriben 576-577 miladi yılında Taif'te doğmuştur. Bu tarih, fil olayından 6 yıl sonrasına rastlamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini açıklayıp, vahiy tebliğe başladığı yıl, Hz. Osman 34 yaşındaydı. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zamanda, 47 yaşında bulunuyordu. Hz. Osman radıyallahu an Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup bir zat olan Affa'nın oğlu olarak Mekke'de büyümüştü. Bundan dolayı diğer Mekkelilere nazaran çok daha huzurlu bir gençlik geçirdi. İpek elbiseler giyer en güzel yemekleri yerdi. Mekke'de bu şekilde bolluk içinde yaşamak, herkese kısmet olmayan bir haldi. Osman'ın babası, Mekke'nin ileri gelen tüccarlarından biriydi. Bütün Arabistan'ın her köşesine ticari amaçlarla gidip geldiği gibi, yarım adanın da dışına seferleri olurdu. Bu uzak seferlere katılan Hz. Osman, çok değişik çevrelerle karşılaşmış ve geniş bir kültüre sahip olmuştu. Arapların dışında görüp karşılaştığı toplumların dilleri ve dinleri, sosyal yaşayışları hakkında bir hayli bilgiye sahipti. Nihayet babası vefat edip bütün ticari işler ona kalınca, bütün gücüyle ticarete sarıldı. Mekke'de ilk karşılaşıp samimiyet kurduğu tüccar Hazreti Ebu Bekir oldu. Hazreti Osman Mekkeliler arasında itibar sahibi ve göz dolduran bir kişiydi. Son derece yakışıklı, uzun boylu, hafif esmer, saçları ve sakalı gayet gür, ince ruhlu ve son derece onurlu ilişkisi olduğu kişiler tarafından sevilen cömert, tartışmayı sevmeyen bir yapıya sahipti. Söz verdiği zaman mutlaka sözüne uyardı. Bu huyuyla Mekke toplumu içerisinde büyük bir itibar ve mevki kazanmıştı. Hz. Osman radıyallahu anh 34 yaşındayken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmiş ve insanları İslam'a gizlice davet etmeye başlamıştı. Kadınlardan Hz. Hatice, erkeklerden Hz. Ebu Bekir, çocuklardan Hz. Ali, azatlı kölelerden de Hz. Zeyd bin Haris'e Müslüman olmuşlardı. Bunlardan İslam'a en çok sarılmış olan ve başkalarına yeni dinini açıklamaktan çekinmeyen Hazreti Ebu Bekir'di. Bir gün, Hazreti Ebu Bekir, arkadaşı Osman bin Affanar rastladı. Biraz sohbetten sonra, Hazreti Ebu Bekir ona, ''Ey Osman, senin gibi zeki bir insanın, hakkı batıldan ayırt edebilecek düşünceye sahip bir kişinin, şu hiç düşünmeyen, duymayan, görmeyen ve konuşamayan taştan putlara tapması'' son derece üzücü bir olaydır bu putlar bir taş yığınından ibaret olup asla hiç kimseye faydası ve zararı dokunamayan nesnelerdir dedi Hz. Osman ise biraz düşündükten sonra evet vallahi bu putlar aynen dediğin gibidir diye tasdik etti bunun üzerine Hz. Ebubekir radıyallahu anh ona o zaman dinle Kainatı ve bütün içindeki canlı ve cansız varlıkları yaratan tek ve bir Allah Muhammed bin Abdullah'ı risalet göreviyle görevlendirmiş ve insanları hak dine, doğru yola davet etmesini emretmiştir. "Gidip onunla görüşmek istemez misin?" diye sordu. Hazreti Osman radıyallahu an asla tereddüt etmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmeyi kabul etti. Resul-i huzuruna vardıklarında, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a şöyle dedi. Allah'ın salih kullarına bahşettiği cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Bundan sonrasını Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu son derece hilesiz, saf ve gerçekten yeni, değişik ve etkili sözleri karşısında şehadet kelimesi kendi kendine ağzımdan döküldü. Elimi Resul-i Ekrem'in eline uzattım ve hemen İslam'a girdim. Hz. Osman'ın İslam'a girdiği gün, Talha bin Übeydullah da Müslüman olmuştu. Hz. Osman'ın Müslüman olması, kendisi için bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyordu. Ancak bu gibi tehlike ve zararlar, İslam'a giren, Allah'a ve tevhid inancına gönül veren herkes için bilinen ve göğüs gerilmesi gereken şeylerdi. Cahiliye döneminde Kureyş'in iki büyük ailesi olan Ümeyye oğullarıyla ile oğulları arasındaki anlaşmazlık her an ve her zaman zihinleri işgal etmekteydi. Bu anlaşmazlık Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ilan etmesinden sonra daha da körüklendi. Bu duruma ve cahili tutuculuğa bakılırsa Ümeyye oğullarından hiç kimsenin İslam'a girmesi asla mümkün değildi. Hz. Osman ise Emevilerin en ileri gelenlerinden ve en zenginlerinden biri olduğu halde İslam'a girmiş ve Allah'ın dinine teslim olmuştu. Hz. Osman radıyallahu anh'ın Müslüman oluşu haberi birden Mekke'de yayılıverdi. Emevilerin reisi durumunda olan Hz. Osman'ın amcası Hakem bin Ebil Az, İbni Ümeyye, bu haberi işitince beyninden vurulmuşa döndü. Hakem bin El-As yeğeni Osman'a koşup gerçekten İslam'a girip girmediğini, atalarının dinini terk edip etmediğini sordu. Hazreti Osman radıyallahu anh da hiç tereddüt etmeden ve korkmadan bu gaddar ve zalim amcasına İslam'a girdiğini ve o günden sonra asla başka hiçbir din ve inanca iltifat etmeyeceğini Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını onun hükmünden başka hiçbir hükmün geçerli olamayacağını söyledi hakemse zalimce ve insafsızca bu son derece yumuşak huylu mümin insana işkence etmeye ve eski dinine dönmeye putlara tapınmaya zorladı onu bir cisimle bağlayıp bir odaya hapsetti ve İslam'dan dönünceye kadar kesinlikle çözmeyeceğini söyledi. Büyük mümin Hazreti Osman radıyallahu anh ise şunları söylüyordu. Vallahi bu dinden asla vazgeçmem ve asla bu dini bir saniye bile olsa terk etmem. Bu cevabı verince onun dinine olan bağlılığını, ve bu azmini gören amcası Hakem bin el-As, işkenceyi daha da artırarak devam etti. Ancak Hz. Osman, işkenceler arttıkça İslam'a daha çok bağlandı ve imanı güçlendi. Sonunda amcası Hakem, ümidini kesip onu serbest bıraktı. Osman'ı dininden çeviremeyen Hakem bin el-As, Hz. Peygamber'e gidip ağır küfürlerle ona hakaret etmeye başladı. Ancak... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç aldırış etmedi ve cevap vermeyi bile gerekli görmedi. Hakemse peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi taklit etmeye ve onunla alay etmeye başladı. Vücudunu sallayıp eğilip kalkar ve alayvari titreme hareketleri yaparak resul Ekrem'i küçük düşürmeye çalışırdı. resul Ekrem bir gün nasılsa dönüp ona bakar ve titreyip alay ettiğini görür, o günden sonra hakem bir titreme hastalığına yakalandı ve ölünceye kadar da bu hastalıktan kurdu. Aynı şekilde Hz. Osman radıyallahu anh'ın üvey babası Ukbe bin Ebi Muayt da... ...onun Müslüman oluşunu bir türlü hazmedemiyor ve hem ona hem de Resulü Ekrem'e büyük eziyetler yapıyordu. Ancak Hz. Osman bu işkence... İsyet ve hakaretler arttıkça dinine daha çok bağlanıyordu. Hz. Osman radıyallahu İslam'ı kabul ettikten sonra Resulullah'ın kızlarının en büyüğü olan Rukiye ile evlendi. Rukiye daha önce Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlıydı. İslam'ın yayılmaya başlamasından sonra Hazreti Peygamberle Ebu Leheb arasında meydana gelen düşmanlık üzerine Utbe Babası Ebu Leheb'in zoruyla Rukiye'yi boşadı. Bunun üzerine Hz. Osman, Hz. Rukiye'yi istetti ve resul Ekrem kızını ona verdi. Böylece Hz. Osman, Resulullah'ın damadı olmuştu. İslam'ın Mekke'de yavaş yavaş yayılması, Mekkeli müşrikleri gittikçe kuşkulandırıyordu. Bu kuşkularından dolayı Müslümanlara zulmediyorlardı. Müslümanları güneşin kızarttığı kumların üzerine yatırıyor, göğüslerine ağır taşlar yiyip, vücutlarını kızgın demirlerle dağılıyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'in bütün bu işkence ve zulümlerine rağmen, sükunet bulmadığını anlayınca, arkadaşlarına Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Kureyş, Eski zamanlardan beri Habeşistan'la ticaret yapıyordu. Bundan dolayı Kureyşliler orayı iyi biliyorlar ve hükümdarları hakkında da iyi kanaat taşıyorlardı. İşte Müslümanların, Mekkeli müşriklerin zalimce davranışları karşısında yurtlarını terk etmeye karar verdikleri vakit, Hz. Osman ve hanımı Habeşistan'a hicret etmişlerdi. İslam ümmeti içinde hanımıyla hicret eden ilk kişi, Hazreti Osman'dır. Hazreti Osman Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eza ve cefaları gördükçe daha çok endişeleniyordu. O mazlum ve Allah'tan başkasına inanmayan ve ondan başkasına ibadet etmeyen müminleri Kureyş'in zulmü gerçekten çoktu. Amar annesi Sümeye, babası Yasir ne kadar büyük işkence ve zulümlere duçar olmuşlardı. Abbâ bin Neret, Bilal Habeşi, Lübeyne ve diğer Müslümanların çektikleri sıkıntılar sahih vehlerce anlatılsa yine de bitirilemezdi. Hz. Osman bu işkence ve zulmün bir gün kendi eşi ve aynı zamanda Resulullah'ın kızı olan Ruqeyye'ye de sıçlıcağından endişe ederek Habeşistan'a hicret etmeye karar vermişti. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sürekli onları izler, gelip gidenlerden onların halini sorardı. Kureyş'ten bir kadın onların hallerini Resulullah'a şöyle bildirmişti. Ya Muhammed! Kızın Rukiye'yi ve damadın Osman'ı gördüm. Osman eşini bir merkebe bindirmiş, merkebi sürüp gidiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onların en yakın yol arkadaşları Allah'u Teala'dır. Osman, Lüd Aleyhisselam'dan sonra ailesiyle birlikte Allah yolunda hicret eden ilk kişidir, dedi. Hazreti Osman, Habeşistan'da bir süre kaldıktan sonra Mekkeli müşriklerin tümüyle İslam'a girdikleri haberini duyunca Mekke'ye geri dönmüştü. Bu haberlerin asılsız olduğunu anlamasına rağmen Mekke'de kalmış ve bir müddet sonra da Medine'ye hicret etmişti. Medine'ye hicretten sonra Müslümanlar birçok sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarla karşı karşıya geldiler. Medine'li bir Yahudi'nin Rumediye adlandırılan bir kuyusu vardı. Bu Yahudi, kuyusunun suyunu satarak geçmeni sağlıyordu. Hazreti Osman, Müslümanların bu hususta bir sıkıntıya uğramamalarını isteyerek, kuyuyu Yahudi'den satın almak istemişti. Ancak Yahudi, kuyunun tümünü değil yarısını satmıştı. Hazreti Osman, kuyunun yarısını satın alarak, Yahudi ile bir gün sen, bir gün ben istifade edeceğiz şeklinde anlaşmışlardı. Bu suretle, Müslümanlar su sıkıntısından kurtulmuş ve gün aşırı da olsa, bu ihtiyaçlarını Hazreti Osman'ın Rume adlı bu kuyusundan karşılamaya başlamışlardı. Sonunda Hazreti Osman, bu kuyunun diğer yarısını da Yahudi'den satın alarak... ...kuyuyu Müslümanlara bağışladı. Hz. Osman radıyallahu anh'ın savaşlardaki rolü. Müzik İslam Devleti'nin kurulmasını ve gittikçe rayına oturmasını hazmedemeyen müşrikler bir fırsatını kollayıp Müslümanların üzerine saldırıya geçtiler. İslam devletini korumak her Müslümanın göreviydi. Bütün müminler Bedir savaşına katılmak üzere hazırlanmışlardı. Ancak Hazreti Osman radıyallahu anh'ın önemli ve ani bir mazereti oldu. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ve Hazreti Osman'ın eşi Hazreti Rukiye hastalanmıştı. Hazreti Osman onun yanı başında bulunmak ve onun tedavisiyle uğraşmak üzere Medine'de kalmıştı. Ancak Hazreti Osman'ın Hazreti Rukiye'nin başından ayrılmamasına ve devamlı olarak onun sihatine dikkat etmesine rağmen iyileşmemiş, ve Resulullah Medine'nin dışındayken vefat etmişti. Hz. Osman bir taraftan eşinin teçhiz ve tekfiniyle uğraşırken, diğer taraftan Hz. Peygamber'in azatlısı Zeyd bin Harise'nin getirdiği zafer müjdesini almıştı. Böylece Hz. Osman'ın kalbinde o anda sevinç ve matem birlikte çarpmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir zafirinden geri dönüp de kızının vefatını duyunca son derece üzülmüştü. Ancak kendisiyle Hazreti Osman arasındaki bağın sona ermesini istemeyen Resul-i -e sallallahu aleyhi ve sellem onu diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirmişti. İşte bundan dolayı Hazreti Osman'a Zinnureyn ünvanı verilmiştir. Uhud savaşı ise hicretin üçüncü yılının şevval ayından meydana gelmişti. Savaşın ilk safhasında Müslümanlar galip gelmiş ve müşrikleri darmadan ettikten sonra onları takibe koyulmuşlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıkı tavsiyelerine uymayarak yerlerini terk eden Aineyn boğazındaki okçuların hatası yüzünden başta kazanılan zafer... Sonradan Müslümanların aleyhine dönmüştü. Kureyşliler bütün kuvvetleriyle Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere doğru hücum ediyor, çadırına doğru taşlar ve oklar yağdırıyorlardı. Bu karışık ve zor anda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dişi kırılmış, anlı yaralanmış ve başındaki miferin telleri kırılarak iki yana incinmişti. Bu karışıklık anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çukura düşerek Müslümanların gözünden kaybolmuştu. Bunun üzerine onun şehit olduğu şayiası da etrafa yayılmıştı. İşte o anda sanki bütün Müslümanlar beyinlerine yıldırımlar düşmüşcesine dağılmışlardı. Hz. Osman radıyallahu anh da diğer Müslümanlar gibi o günkü halini düşündükçe üzülüyordu. Ancak Allah'ın o gün kusur edenleri affettiğine dair hükmü bildirilince tüm Müslümanlar teselli bulmuşlardı. Hazreti Osman radıyallahu an Hicri 4. yılda Zatür Rika savaşına katılmamış Hazreti Peygamber tarafından Medine'de naib olarak bırakılmıştı. Ancak bundan sonraki bütün gazalara katılan Hazreti Osman radıyallahu anh İslam'a gönül veren büyük şahsiyetlerden biri olmakla beraber o Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyr gibi bir savaşçı değildi. Ancak o da diğer İslam mücahitleri gibi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazalara katılmış ve İslam için kılıç sallamıştı. Hicri 6. yılda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gidip umre yapmak istedi. Mekke'ye yaklaştığında, Müşriklerin Müslümanları kesinlikle Mekke'ye sokmak istemediklerini ve bunun içinde savaşa hazırlandıklarını gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere savaşmayan niyetlerinin olmadığını, sırf ibadet gayesiyle geldiklerini bildirmek istedi. Bunun için de Mekke'ye bir elçi göndermek gerekiyordu. Hz. Peygamber bu iş için Hz. Ömer'i görevlendirmeyi düşündü. Ancak Hazreti Ömer, Mekkelilerin kendisine son derece düşman olduklarını, mensup olduğu ben Adi kabilesinin kendisini Kureyş'e karşı koruyabilecek bir güçte olmadığını söyleyerek, bu görevi kendisinden çok Hazreti Osman'ın yürütebileceğini belirtti. Bunun üzerine, Hazreti Osman, Hudeybiye barışının akdi için ilk görüşmeleri yapmak üzere, İslam Devleti'nin elçisi olarak, Kureyş'le görüşmek için Mekke'ye gider. Hz. Osman radıyallahu an Kureyş'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaş için gelmediğini bildirmek üzere, amcası oğullarından Eban bin Said bin Ebil'at'ın himayesinde Mekke'ye girer. Kureyş'in ileri gelenleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girmesine müsaade etmeyeceklerini fakat Osman'ın istiyorsa Kabe'yi tavaf edebileceğini söylerler. Hz. Osman radıyallahu an da bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben de etmem diyerek bu tekliflerini reddeder. Bunun üzerine Kureyş, Hazreti Osman'ı Mekke'de alıkoyar. Hz. Osman'ın geri dönmemesi ve çok gecikmesi üzerine etrafa şehit edildiği ayağları yayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, durumdan endişe etmeye başlar ve ashabına hitaben, artık Kureyş'le savaşmadıkça, buradan asla ayrılmayız diye haykırarak, onları Kureyş'le savaşmak üzere kendisine biat etmeye davet eder. Ashabı ı kiram, her zaman olduğu gibi, Ölünceye kadar Allah yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte müşriklere karşı savaşacaklarına dair söz verip biat ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ile yaptığı bu beyata Beyatur Rıdvan adı verilmiştir. Biat işi tamamlanınca Hz. Osman'ın hayatta olduğu öğrenilir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir elini Öbür elinin üzerine koyarak Hz. Osman adına da beyat etmiş olduğu ve şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah'ım bu beyat da Osman içindir. Şüphesiz o senin ve Resulünün hizmetindedir. Müslümanlar savaş için hazırlıklara girişip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında büyük bir cesaret ve azimle ölünceye kadar müşriklerle savaşacaklarına dair söz verince ve bunun içinde tek tek Hz. Peygamber'e beyat edince Kureyş'in kalbine büyük bir korku düşer. Cenab-ı Hak müminlerin halini ve onlardan razı olduğunu şöyle belirtmektedir. Gerçekten Allah sana o ağaçın altında biat ettikleri cihad için söz verdikleri zaman o müminlerden razı oldu ve kalplerindekini bildi de üzerlerine sükunet ve vakarı indirdi. Ve buna karşılık onlara yakın ve şerefli bir fetih verdi. Bunun üzerine Kureyşler barış için Süheyl bin Amri elçi olarak Resulullah'a gönderdiler. Sonunda iki taraf arasında her iki tarafın razı olduğu bir barış yapıldı. Hz. Osman radıyallahu an Hudeybiye barışını takip eden Hayber gazasına, Mekke fetine, Huneyn gazasına, Taif'in fetine katılmış ve Tebük gazbesinde de İslam ordusunun üçte biri olan 10 bin mücahit askeri yalnız başına donatmış, bu uzun yolculuğa ve büyük gazaya hazırlamıştı. Ayrıca Hz. Osman, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu gazbe için Deve satın almasında kullanılmak üzere bin dirhem vermişti. Hz. Osman'ın tebük gazvesi için yaptığı bu yardımı gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Osman'ın bu yardımı ve ameli bundan sonra yapacaklarının hepsine kefarettir diye söyleyip bu sözü üç defa tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Osman'a sevgisi gerçekten sonsuzdu. Hz. Osman'ın hanımı Rukiye vefat ettiği zaman Resulullah ona ikinci kızı Ümmü Gülsüm'ü vermişti. Ümmü Gülsüm de vefat edince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şayet bir kızımız daha olsaydı onu da Osman'a verirdik diye buyurmuş ve Hazreti Osman'a karşı olan sevgisini dile getirmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Osman radıyallahu anh'ı çok severdi. Zira o, son derece kamil bir imana sahip, Allah yolunda ve İslam için malını infak etmeye her an hazır bir mümindi. Şeref timsaliydi. Hazreti Peygamber onun hakkında şöyle derdi. Bu ümmetin en hayırlısı Osman'dır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde sıcağın etkisinden elbisesini biraz bacaklarından çekmiş dizden aşağısını açmış oturuyordu. O ara Resulekem Hazreti Ebubekir ve arkasından da Hazreti Ömer'in içeri girmelerine ayrı ayrı müsaade etti. Arkasından Hazreti Osman girmek için izin istedi. Resulullah hemen elbisesiyle bacaklarını örttü ve Hazreti Osman'a öylece içeri girme izni verdi. Bu durum Hazreti Ayşe'nin dikkatini çekti. Misafirler gittikten sonra Hazreti Peygamber'e "Ya Resulullah" Ebu Bekir ve Ömer içeri girdiklerinde hiç durumunu değiştirmedin. Ancak Osman geldiği zaman hemen üstünü örtü verdin. Neden acaba diye sordu. Hz. Peygamber de meleklerin haya ettiği kişiden bizim haya etmemiz gerekmez mi diye karşılık verdi. Hazreti Osman radıyallahu an akrabalarını sever, onları korur, fakirlere infak eder, her türlü ihtiyaçlarını giderir ve tanıdığı herkese karşı son derece iyilik sever bir şahıstı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için Hazreti Osman'ı pek çok sever, takdir eder ve hiç kızmazdı. Hazreti Peygamber ve asabı Mekke'yi fethettiklerinde Kureyş'in birkaç azılı İslam düşmanı hariç bütün Mekke'li müşrikleri affetmişlerdi. Affedilmeyenler arasında Hz. Osman'ın süt kardeşi Abdullah bin Ebi Serh de vardı. Hz. Peygamber bu adamın Kabe örtüsü altına sığınsa bile mutlaka öldürülmesini emretmişti. Zira Abdullah önce Müslüman olmuş... Hatta vahiy katipliği mertebesine kadar yükselmiş ve sonra irtidat ederek tekrar şirk dinine dönmüştü. Bu yetmiyormuş gibi Mekke'de Kur'an'a, İslam'a ve Hz. Peygamber'e durmadan hakaretler yağdırıp alay edip devamlı düşmanlık yapmıştı. Abdullah bin Ebi Ser, öldürüleceğini duyunca Hazreti Osman'ın huyunu ve müsamahakârlığını bildiği için doğru ona gitmiş ve affedilmesini istemişti. Gerçekten İslam askerlerinin Mekke'ye girişi sırasında Hazreti Osman onu saklamış ve her şey normale dönüp fetih heyecanı sakinleşince Hazreti Osman onu alıp Resulullah'a götürmüş ve kendi nefsini İslam'a arz ettiğini söyleyerek onun için eman dilemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı çok sevdiği ve onun katında değeri çok olduğu için bir anda hiçbir şey söyleyemeden susup durmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın yumuşak huyluluğunu iyiliğini İnsanlara karşı sevgisini ve hayasının üstünlüğünü bildiği için bu isteğini reddettiği takdirde kalbinin kırılacağını düşündü. Abdullah bin Ebi Serhi sevmediği halde uzun uzun düşünmeye devam eden Resul Ekrem bir müddet hiçbir şey söylemedi ve sonra Hazreti Osman'a yalnız bir tek kelime söyledi. Peki İşte Hz. Osman'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katındaki değeri böyleydi. Ancak yeni kurulan İslam devletinin siyasi, askeri ve devlet düzeninin bazı çalışmalarında pek katkısı olmamıştı. Bu da bir huy ve kabiliyet meselesidir. Her insanın kendine has huyu, kabiliyeti ve mizacı olduğuna göre, bu huyu ve kabiliyetleri doğrultusunda devlete katkıları olur. Ancak Hazreti Ebu Bekir ve Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcılarıydılar. Onlar resul pek ayrılmamış. İkisi bir görüşte ittifak ederlerse vahiy gelene kadar onların görüşlerini kabul etmişti. Hz. Osman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katibi sırdaşı, elçisiydi. O ibadetine son derece bağlı, Kur'an okumayı çokça severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı sırasında bir gün Hazreti Osman kapıya gelir ve içeri girmek için izin ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yaklaş diye seslenir. Hazreti Osman Resulullah'a yaklaşır, Resulullah onun kulağına bir şeyler söyler, sonra başını kaldırır ve tamam mı? anladın mı der. Evet ya Resulallah der. Resulullah da ona yaklaş deyip kulağına bir şeyler söyler. Hazreti Osman da evet ya Resulallah söylediklerinizi iyice anladım diye karşılık verir. Bu olay bize Hazreti Osman radıyallahu anh'ın peygamberin çok yakın arkadaşı ve sırdaşı olduğunu göstermektedir. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi. Medine'ye dışarıdan gelen isyancılar halifeyi öldürmek maksadıyla evinin etrafını sarmış ve evi kuşatmışlardı. Bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha durumun vehametini görünce hemen oğullarını silahlandırarak Halife Hazreti Osman'ı korumak üzere görevlendirdiler. Hz. Hasan, Abdurrahman bin Zübeyir ve Muhammed bin Talha'nın yanı sıra... ...Ebu Hureyre, Mervan bin Hakim, Hz. Osman'ın kapısının önünde nöbet tutuyorlardı. Hz. Ali onlara, Osman'ın kapısında durunuz ve kimseyi içeriye bırakmayınız diye tembih etmişti. Hz. Ebu Hureyre durmadan asilere nasihatlerde bulunuyor ve onları ikna etmeye çalışıyordu. Ey insanlar! Ben sizi kurtuluşa davet ediyorum. Siz de beni cehenneme çağırıyorsunuz deyip duruyordu. Ancak hiçbir faydası yoktu. Aynı şekilde Abdullah bin Selam da onlara türlü türlü nasihatler ediyor ve İsrail oğullarının peygamberlerini öldürmelerinin neticesinde çok büyük kanların döküldüğünü hatırlatıyor ve bu davranışlarının daha kötü neticeler doğuracağını söylüyordu. Ancak dinleyen yoktu. Gerçekten de bu asilerin yaptıkları kötü davranışlarının neticesinde on binlerce insan hayatını kaybetmiş ve İslam devleti içinde büyük fitnelerin kopmasına sebep olmuştu. Bu da maalesef İslam'ın çizgiden uzaklaşmalara yol açmıştı. Halife Hazreti Osman radıyallahu an kendisini korumak üzere kapısında beklemekte olanlara kapı önünde durmamalarını, içeri girmelerini söylüyordu. Onlarsa kapıyı tutmuş, asilerin içeri girmelerini engellemeye çalışıyorlardı. Halifenin ısrarı üzerine içeri girdiler. Bu arada asiler kapının önünde ateş yakarak kapıdaki gölgeliği tutuşturmuşlardı. Bunu gören Müslümanlar, derhal asilerin üzerine atılmış ve iki taraf arasında çatışmalar başlamıştı. İsyancıların bir kısmı hemen içeri dalmış ve Hz. Osman'ın bulunduğu odaya kadar giderek ona ''Hilafetten vazgeç seni bırakalım'' demişlerdi. Hz. Osman bu en korkunç anda bile asilerin bu isteklerini kabul etmemişti. Bunun arkasından Leys oğullarından bir adam içeri girmiş Hazreti Osman'a el uzatmaya bir türlü cesaret edememiş ve geri dönmüştü. Onun arkasından bir başkası da içeri dalmış, o da bir harekette bulunamadan geri dönmüştü. Sonunda rivayetlere göre Muhammed bin Ebi Bekir odaya girmişti. Hazreti Osman ona, ''Senden yalnız Allah'ın hakkını aldım.'' ''Bunun dışında ne kabahatim var?'' demişti. Oysa Hz. Osman'ın sakalına yapışmış ve ona ''Nerede senin Muaviyen?'' demişti. Hz. Osman ise ''Ey yeğenim, senin baban bu sakala böyle el uzatmazdı. Senin bu halini görse, acaba sana ne derdi?'' diye söylenmişti. Muhammed de ''Fakat benim kastım daha beterdir.'' diye cevap verince Hazreti Osman o halde sana karşı Rabbimden yardım dilerim demişti. Bu sözleri işten Muhammed bin Ebi Bekir hemen dışarı çıkmıştı. Onun bir şey yapmadan dışarı çıktığını gören asilerin elebaşılarından Kutayre, Sudan ve Gafiki gibileri kızmış ve birden içeri atılmışlardı. Gafiki elindeki demir parçasıyla Hazreti Osman'ın başına bir darbe indirmişti. Hazreti Osman'ın kanları, okumakta olduğu Kur'an-ı Kerim'in sayfeleri üzerine akmıştı. Hz. Osman'ı korumak üzere, ileri atılan hanımı Naile, Sudan adındaki asinin kılıcını tutmak isterken, parmaklarını kaybetmişti. Sudan'ın kılıçıyla koparılan Naile'nin parmakları yere dökülmüştü. O anda Sudan, Hz. Osman'a bir kılıç darbesi indirerek, onu şehit etmiş ve İslam devleti içinde fitnenin kopmasına sebep olmuştu. Başka bir rivayete göre Hz. Osman'ı Kinane bin Bişir adında birisi öldürmüştü. O sırada içeri dalan bir grup Müslüman genç Hz. Osman'ın şehit edildiğini görünce hemen o anda Sudan'ı ve Kutayra'yı öldürmüşlerdi. Bu kargaşalık aldı yürüdü. Asiler Medine'yi talan etmeye, kadınlara bile saldırıp, üzerlerindeki eşyayı gasp etmeye başladılar. Beytülmal'a giren asiler, orayı da tamamen yağma ettiler. Hz. Osman, Hicri 18 Zilhicce Cuma günü şehit edilmiş ve onun kanı, onlara karşı Allah sana yardımcı olarak kâfidir, O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ayeti kerimesinin üzerine akmış ve hala bu kan o musafın üzerinde bir ibret olarak durmaktadır. Halife Hazreti Osman'ın son günlerinde durumun vehametini anlayarak büyük bir, bir tevekkül ve feragatle beklemekteydi. Şehit edildiği anda yanında bulunan ve o günlerde yanından hiç ayrılmayan hanıma nail eden şunlar nakledilmektedir. Emirül Muminin Müminin Hazreti Osman bir gün biraz uyumuş ve uyandığı zaman bunlar muhakkak beni öldürecekler demişti. Kendisine hayır inşallah öyle olmaz. Onlar sadece sana gücenmişlerdir. Bu öfkeleri de geçer elbet dedim. Osman bana şu cevabı verdi. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Yanında Ebu Bekir ve Ömer vardı. Bana bu gece orucunu bizimle birlikte bozacaksın dediler demişti. Bu rüyadan sonra Hz. Osman akıbetini anlamış bulunuyordu. O şehit edildiğinde 80 küsür yaşındaydı. Hz. Osman radıyallahu an şehit edildiği elbiseleri içinde gasledilerek defnedilmişti. Hz. Osman radıyallahu anh, kendisinden sonra İslam devletinin başına Hz. Zübeyir bin Avam'ın geçmesini istiyordu. Kendisinin namazını da onun kıldırmasını istemişti. Cenaze teçhiz edildikten sonra Hz. Zübeyir namazı kıldırdı ve İslam devletinin dördüncü başkanı ve üçüncü halifesi Medine'deki baki mezarlığına defnedildi İslam devletinin içinde kan dökülmesine ve İslam tarihinde kötü bir ayrılıkçılığa yol açan bu kanlı olay daha sonra büyük fitnelere ve müthiş çarpışmalara sebep olmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinde ve onun civarında ilk defa kan dökülmüş ve bu kan büyük yaraların açılmasına sebep olan elin bir hadisenin kanı olmuştu. Halife Hazreti Osman asiler tarafından kuşatıldığında evinden dışarı çıkarak onlara hitaben bir konuşma da yapmıştı. Emirül Müminin'in evini kuşatan asilerin kötü niyetlerini anlayan Hazreti Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarığını sarmış, kılıçı Zülfikar'ı kuşanmış ve yanına oğlu Hasan'ı ve Abdullah bin Ömer'i alarak asilerin üzerine saldırıp onları dağıtmıştı. Sonra Emirül Müminin'in Hazreti Osman'ın yanına girip ona şöyle demişti. Ya Emirül Müminin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir isyanla karşı karşıya kalmadı. Ancak böyle bir durumda da isyan edenleri cezalandırmıştır. Ben bu asilerin sana kıymalarından korkuyorum. Emir ver de bunlarla savaşalım dedi. Buna karşı Hazreti Osman da, üzerinde Allah'ın ve benim hakkım olduğunu kabul eden kişi, Allah için benim yüzümden ne başkasının, ...ne de kendisinin kanını heder etmesin diye cevap verdi. Hz. Ali halifeye epey ısrar ettiyse de Hz. Osman yine fikrinden caymadı. Hz. Ali dışarı çıkarken şunları söylüyordu. Ya Rabbi bizim elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hz. Ali radıyallahu anh mescide gider, namazını tek başına kılar ve eve doğru dönerken oğlu Hasan arkasından yetişir ve bağırır babacım emirül mümininin evine girdiler diye o da inna lillah ve inna ileyhi racion der birisi Hazreti Ali'ye sorar Hazreti Osman'ın durumu nedir bu durumda Hazreti Ali de vallahi doğru cennete girecektir der peki ya onu öldürenler ''Vallahi onlar da cehenneme gireceklerdir.'' diye cevap verir. Hz. Osman radıyallahu an isyancıların içeri girdiğini ve ona saldıracaklarını görünce onlara şunları söylemişti. ''Müslümanın kanı ancak üç şeyden biriyle mübah olur. İslam'a girdikten sonra irtidat ederse... Evli olduğu halde zina ederse Veya bir kimseyi bilerek öldürürse Bense Müslüman olduktan önce de Sonra da zina etmedim Dinimden asla bir taviz vermedim Ve bir kimseyi de haksızca öldürmedim O halde beni neden öldürüyorsunuz Diye sormuştu İstancılar gelip kapıya dayandıklarında Hazreti Osmanı korumak için kapıda bekleyenlerden Muhrebin Ahnes, İslamcılar tarafından şehit edildiğinde Hazreti Ebu Hureyre Emirül Mümininin yanına girer ve Ya Emirül Müminin savaşma zamanı geldi geçti bile bizden birini şehit ettiler müsaade et bunlarla çarpışalım diye söyler. Halife Hazreti Osman ise Ya Ebu Hureyre elindeki o at, Bunların hedefi sadece benim, ben kendimi feda ederek müminleri koruyacağım demiş ve asla Müslümanlarının kanının akıtılmasına razı olmamıştı. Hz. Osman'ın asilerin saldırısına uğrayıp şehit edileceği pek kimsenin hatırına gelmemişti. asabını ileri gelenleri durumun dehşet verici olduğunu anlamış fakat bu noktaya gireceğine pek ihtimal vermemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına yakın bir yerde kan dökmek ve hele Müslümanların halifesini, Emirül müminini öldürmek ne kadar elin bir hadiseydi. Bu üzücü olay bütün ümmetin fertlerinin kalplerini ateşle dağlamıştı. Hz. Sübeyr bin Avam hadisenin elem verici sonucunu görmemek için Medine'nin dışına çıkmıştı ona Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi ulaşınca ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun bütün varlığımız Allah'a aittir ve hepimizin akıbeti ona dönmektir.'' ayetini okumuş ve Allah Osman'a rahmet eylesin, düşmanlarının da hakkından gelsin demiştir. Aynı şekilde Hazreti Ali'ye bu acı haber verildiğinde çok üzülmüş ve Cenab-ı Hak Osman'a rahmet eylesin ve ondan sonra bizi de hayırdan ayırmasın demişti. Asilerin pişman oldukları kendilerine söylenince de insana kafir ol diyen şeytan misali gibi mi demiştir. Aynı şekilde feci olay aşereyi müveşşer Hazreti Talha bin Übedullah ve Sad bin Ebi Vakkas'a haber verildiğinde, Hz. Osman'a rahmet dilenmiş ve asilere de bekdua edilmişti. Katiller ve asilerin pişmanlık duydukları söyleniyordu. Onların pişmanlık duyup tevbe etmelerine artık imkan kalmamıştı. Onların işlediği cinayet ve yaptıkları kötülük, yeryüzünde çıkardıkları fitne, tevbe ve pişmanlıkla tamir ve telafi edilemezdi. Bu cinayet, kalplerdeki iman şuurunu söndüren bir cinayetti. Bu asiler, pişmanlık duysalar bile, onların bu arzularıyla hedefleri arasında aşılmaz bir engel, bir set vardı. Hz. Osman'ı öldürenler de, İçlerindeki şeytana uymuşlar ve içlerindeki şeytan bu olay karşısında korkuya kapılarak cinayetten sıyrılmak isteyince onlar da yaptıklarına pişmanlık duymuşlardı. Ancak bu son pişmanlığın fayda vereceği an çoktan geçmişti. Bu isyancıların ve katillerin sonu cehennem azabıdır. Çünkü onlar zalimlerden olmuş ve haksız yere bir cana kıymışlar, büyük bir fitneyi de başlatmışlar.